Sevgili dinleyiciler, burası TGRT, Türkiye Gazetesi Radyo Televizyonu. Şimdi sizlere Rehber İnsanlar dizisinde yeni bir program sunuyoruz. Ebu Suğra Sahibi Ender Ören Sorumlu Yönetmen Ragıt Karadayı Program Yönetmeni Niyazi Hancı Senaryo Halil Ölü İlham alimlerinden İbn-i Celan'ın... E yakın evliya gördüm. Bunlardan dördü çok büyüktü. İlki ise Ebu Turab hazretleriydi diyerek övdüğü... ...asker bin Hüseyin Nahşebi... ...Horasan'da yaşamıştır. Büyük alimlerden... ...Ahmet bin Handal hazretlerinden ders alarak kendisini yetiştirmiş... ...Şafii mezhebinde fıkıh alimi olmuştur. En büyük hususiyeti... Yürüyecek takatı ve konuşacak dermanı olduğu müddetçe bıkmadan usanmadan gezerek insanlara ehli sünnet itikadını anlatmak olmuştur. El-Mutara pazretleri bir taraftan engin bilgisini talebelerine aktarırken bir taraftan da zayıf düşkün komşularına yardım ediyordu. Kimdir o? Komşunuz Ebu Turab. Buyurun. Buyurun efendim. Şu sepet yiyecek dolu. Lütfen alın. Size bir müddet daha yeter. Siz ne mübarek insansınız efendim. Estağfurullah. Biz Allah'ın aciz bir kuluyuz. Siz, siz olmasanız biz ne yapardık? Nasıl geçinirdik? Öyle söylemeyi komşu. allah Teala herkesin rızkını bir sebep üzere yaratmıştır. Sevgili peygamberimiz, komşusu açken tok yatan bizden değildir buyurmuşlardır. Biz sadece her Müslüman gibi onun dediklerini yapmaya çalışıyoruz. Allah sizden razı olsun. Siz olmasanız biz hala batıl Hristiyan dininde olacaktık. Sizin ve diğer Müslümanların bu güzel ahlakı Müslüman olmamıza neden olacak? Fakat... Evet, fakat... Oğlum... Oğlum Süheyl çok içki içtiği için işte bulamıyor. Çok perişan. Ya. Ne olur. Oğlum için dua edin. O da kurtulsun. Ey komşu. Bütün insanların hakikati görmeleri ve hidayete ermeleri için dua ediyoruz. Ancak hidayet Allah-u Teala'dandır. Vakti zamanı gelince ve nasibi varsa... ...oğlunuz elbette kurtulur inşallah. Bana müsaade. ...talebelerim beni bekliyor. Eh, bugün de kafayı bulduk. Heh. Mahalleli şimdi yine görünce... ...sarhoş seyir diye alay edecekler benimle. <gülüyor> onlara ne? Ben onlara karışıyor muyum? Eh, terk edilmiş garip bir insanım ben. Onlar da bana karışmasın. <gülüyor> Köpekler bile sevmiyor beni. Bak! Öf! Zaten kimse sevmiyor ki. İnsanlardan çektiğim yetmiyormuş gibi bir de köpek çıktı. Şu tepemdeki güneş bile sanki beni yakmak istiyor. İnsanlar, köpekler. Ah, her şey, her şey bana düşman. Öf! E, bir de sen düşman olma. Sarhoş su eğilmiş. Her koyun kendi bacağına nasıl asılır? <Gülüyor> Çocuklar bile kaçıyor bende Ama neyime acısınlar ki? Kim acı bana? Ben sahipsizim. Babam bile yok. Ama annem... ...annem acıyor. <Gülüyor> i̇şte bizim maliye geldik. Dur bakayım Şu uzaktaki duranlardan biri Ebu Binnat değil mi? Ebu Turak deliymiş, alimmiş. Heh, geç onları geç. Ah, evet evet o. Zengin, kibirli, inatçı Ebu Binnat. Yine milleti toplamış. Ne ahkam kesiyor acaba? Boşuna bana onları anlatmaya çalışma ey İbni Celal. Ah, tamam tamam diğerlerini de tanıdım. bir çocukluk arkadaşım İbni Celal. Öbürü de Deveci. Sen hakikati bilmiyorsun ya Eba Binna. Ben neyi bilecekmişim? Ebu Turab sahralarda, köllerde dolaşmaktan başka ne yapıyor? Bak, 55 yaşıma geldim. Hala çalışıyorum. Ben erzak getirmesem... nahşet halkı açlıktan ölür be. Öyle değil mi? Şey, şey, tabii tabii. Bir bakıma öyle. Bu şehirde sadece sen ticaretle uğraşıyorsun. Fakat ya Eba Binna sen bu işi para için yapıyorsun... Oysa eline geçene Allah için fakirlere dağıtın. Bırak şimdi onları. Bak şu geçen genç onun komşusu değil mi? Hem de sarhoş. Hocanız Ebu Turab'ın önce komşusuna faydası olsun. Öyle değil mi Yasir Bey? Babana bir şey mi dedin ya Ebu Binat? Komşun Ebu Turab hakkında konuşuyorduk da. Ee, ne olmuş Ebu Turab'a? <gülüyor> Canım bir şey olduğu yok. Veli bir diyorlar. Ben de bunları... ...bana anlatmayın... ...veli olsa önce etrafına faydası olur diyorum... ...öyle değil mi? Mesela salağa... <gülüyor> bana bak ihtiyar... ...ben Ebu Traba laf söyletmemi almadım mı? <gülüyor> <gülüyor> <Bırak ya. gülüyor> ...bu olacaktım benim. <gülüyor> ben sana ben, ben, olsun... ...danıttın mı? Biz... Savaşma! Savaş olsam... ...Allah adamlarına laf söyletmem ben. Hem de komşu olan emotura bak... ...hiç kimse bir şey diyemez anladın mı? As ha. Dur yapma! Sen bu işe karışma demek ki. Ne olur sakin ol ya Süheyl. <gülüyor> Hadi sen yoluna git. Bak sen olmasan... Şu kibirli adamı şuracıkta boğardın. Anlıyor musun İbdi Celal? Sana dua etsin. <gülüyor> Hadi bana eyvallah. Hayret. Hayret. Süheyl'den böyle bir şey hiç ummadın doğrusu. Aa, az kalsın Ebu Bin'in adı gözümüzün önünde boğacaktır. Vay be. varmış ha. Boğardın. <gülüyor> ben sana gösteririm Süheyl'i. ...seni bu mahalleden arttırmazsan... ...bana da Ebu Binat demesinler. O nasıl söz ya Ebu Binat? Yaşlı bir annesinden başka kimsesi olmayan... ...bu zavallı nereye gidebilir? İbni Cela doğru söylüyor. Sen sus demedi! Allah Allah. Ey İbni Cela... ...zaten hocamız Ebu Turak... ...insanlara dindarlık aşılamazsan başka ne yapıyor ki? E hakiki alim ve veli olsaydı... ...böylelerini yola getirirdi... İkindi ezanı okunmaya başladı Ben gidiyorum eh, Bana da müsaade ya İbabi-i Cemaate geç kalmadan yetişeyim Daha sonra da Ebu Turab'ın sohbetine gideceğim Belki faydalı olur diye Seni de çağırmak istemiştim Tartışmaya sebep oldum Kusura bakma. Benim faydam bu dükkandadır Bir satış daha fazla yaptım mı... ...işte fayda. Baş yavsana karnım top benim. Bu zamanda kimse kimseye para vermiyor. Güle bile, bile Bu adam... beni öldürecekti. Fakat görür o. Bunun acısını bırakmam onda. Ha. Önce adamlarımı... ...bir güzel dövdürteyim de... Adam boğmatla somuş görsün bakalım. Mahalleli bir sarhoş olduğu için zaten trivergin. Mahalleliyle bir onu baktıracağım lan buradan. Benim gibi varlıklı bir adama yaptığı cezasız kalmamalı. Hapşama. karanlık. Ölümü dahi göremiyorum. Şu gecelerde ne acayipmiş. Her şeyi örtüyor. Şu savuş halimi bile. Şu karanlıkta adam öldürseler... ...kimsenin ruhu duymaz. Yere düşmeden... Evet bir varabilsem... Ya ...göremiyorum işte. Ölümü göremiyorum. Hatırlan. Yaklaştı. Tamam. Tamam. Tamam. Ama annem... ...Allah her şeyi görür diyor. Allah görür. Allah... Hadi...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 Ay, Ayıldı Çok fena dönüşler İnsanlar birbirlerine niçin sert davranırlar anlayamıyorum Her şeyin doğrusunu ancak sen bilirsin Allah'ım Allah'ım nefislerin esiri olmuş bu insanlara hidayet ver Ufak bir dünyalık için komşusunu bu hale getirenleri de ıslah eyle Kim o? Biziz ya İva Biz geldik. Ee ne yaptınız? Hallettiniz mi işinizi? Dediğim gibi tam Sühey'in evine dönen sokağın başında bekledik. Her taraf zifir karanlıktı. Tam zamanı yıldı. Kısa adam. Ne tam, diyecek? E, tamam tamam. E, Sühey'i görünce üstüne atladık. Başladık vurmaya. Fakat tam bu sırada bir ses duyduk ve bıraktık. Ne sesi be adam? Çıldırtma beni. E bu turabın sesi. Ne? Ebu Turab mı? Evet evet Ebu Turab'ın sesiydi. Karanlıkta birden be epeyda oldu. Bakın o diye de bağırdı. E, biz de paniğe kapıldık. Tam işini bitirecektik ki bırakıp e, kaçtık. E, Ebu bu ha. Her işime burnunu sokuyor. Bütün işlerim hep onun yüzünden bozuluyor. E, biz ne yapalım ya Eba Binat? Ne mi yapacaksınız? Gel olun, gidin. Beceriksiz <gülüyor> be elifler bir daha gözüm görmesin sizi. ...yüzünden tefecilik bile yapamaz oldum. boç paralarına iyice azaldı. İşlerim bozuldu. İhtibarım gittikçe düşüyor. Onun ilmi varsa... ...benim de malum var. Param var. Görür o. Bakalım ilmi onu kurtaracak mı? <gülüyor> <gülüyor> Alim mi bu turaba... Ey arkadaşlar susun. Hocamız gelmek üzere. İşte geliyor. Selamünaleyküm. Aleykümselam. aleykümselam. Oturabilirsiniz arkadaşlar. Ya İbn-i Kur'an-ı Kerim'den birkaç ayeti celil'e kıraat eyle. Biraz ferahlayalım. Peki efendim. Euzü billahi mineşşeytanirracim.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 الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الوفو صدق الله العظيم ne güzel Kur'an-ı Kerim dinlemek ne güzel ...onda insanı rahatlatan... ...teskin eden ilahi bir tesir var. Sıkıntıya düşenlere... ...çaresiz kalanlara bir ilaç. Hocam. Buyur İbni Cela. İnsan ne kadar çok okusa yine de... ...bakmıyor. Acaba bunun hikmeti nerede? Kur'an-ı Kerim Allah kelamıdır. Onda insanlara yetecek... ...her şey var. O okundukça insan farkında olmadan... Ruhu ondan istifade eder. Kalbi ferahlar. O kıyamete kadar hüküm sürecek olan yegane kitaptır. Kendi aklıyla, nefsiyle hareket eden insanlar helaka sürüklenirler. Peygamber Efendimiz kim Allah kelamına kendi aklıyla, kendine göre mana vermeye kalkarsa, felsefesini yaparsa o dinden çıkar buyuruyor. Evet efendim. Evet. Âlim olan karşısındakinin anlayışına göre konuşur. Biz fakirler de ancak alimlerden duyduklarımızı anlatırız. Unutmayın ki Allah dostları velilerin aleyhinde bulunan, onlara düşmanlık besleyen kendi felaketini kendi hazırlamış olur. Allah Allah. Hocam sanki geçen gün Ebu Binna'dın dediklerini duymuş gibi konuşuyor. Velilerin yani Allah adamlarının elbette etraflarına faydası olur. İnsanlar bilseler de bilmeseler de bu olur. Yeter ki veliye düşman olmasınlar. Evet evet o hadiseden bahsediyor ama benden başka bir olmadı ki. Bir var zat diyor ki insanın ruh, ceset ve amel denilen üç şeyi vardır. Ruhunu bilemediğimiz bir zamanda ve şekilde Azrail aleyhisselam alır götürür. Bedenini, cesedini toprak alır. ...çürür, böcekler, kuşlar yiyerek bitirir. Her ikisinden de bir şey kalmayacaktır. Ameli, icraatı ise sahibini bulacaktır. İyi ise iyi olarak, berbatsa berbat olarak. Mühim olan da sondur. Bütün mülk Allah-u Teala'nındır. Dilerse bir sarhoşu da hidayete erdirir. Esas zenginlikse işte budur. Çok iyi düşünmeli... ...çok iyi anlamalıdır. Aman ya Rabbi... ...hocamızın bir kerameti bu. Sanki Ebu Bin Laden dediklerini... ...duymuş gibi anlatıyor. Allah adamlarına akıl sürer mi? İnsanlar... ...kendileri için neyin hayır... ...neyin şer olduğunu bilemezler. Onun için allah Teala... ...insanlara peygamberler, alimler... ...veli zatlar göndermiştir. Bazen insanın faydalı zannettiği şey... ...onu felakete götürebilir... Allah-u Teala'nın yolundaki büyüklere uyanlar ve tabi olanlarsa bu felaketten kurtulurlar. Allah adamlarına akıl sır bunun içine ermiyor. Hamd Allah'ım. beni böyle bir zatı yakin eyledin. Elhamdülillah. bugünlük bu kadar. Yarın sabahtan yine sahralara çıkacağım. Rastladığım bedeli kabilelere hocamdan öğrendiklerimi anlatacağım. Sizler de fırsatını buldukça insanlara hakikati anlatınız. İnsanların o anki durumlarına bakıp da onları terk etmeyiniz. Bakarsınız bir sarhoş bile sizin vesilenizle hidayet bulabilir. Kim bilir? Hocam sanki o sarhoş gence git gibi konuşuyor. En kısa zamanda o gitmeliyim. Komşuluk vazifemi tam yavulayım. Kim o? İbni Celal'im efendim. Süheyl için gelmiştim. Evde mi acaba? Buyur Eylah. Gir. Gir. Süheyl'in günlerdir dışarı çıktığı yok ki. Hayırdır inşallah teyze. Bir şey mi oldu yoksa Süheyl'e? Geçenlerde oğlum Ebu Binat'la tartışmış. Birkaç gün sonra Ebu bin Binat'ın adamları yolunu kesip oğlumu dövdüler... Karaları tam iyileşmek üzereyken... ...şimdi de başka bir hastalığa yakalandım. Ya... ...çok üzüldüm. Peki hastalığı ne? Bilmem ki, Durumu da çok ağır. Ebu Binnat da Süheyl beni öldürecek diye... ...mahalleliği kışkırtmaya başlamış. Bizim mahalleden attırmak istiyor. Ben şimdi hangi acıya yanayım evladım? <gülüyor> Müsterih olun sevdikleri. Allah-u Teala'ya tevekkül edin. ...o her şeyi en iyi bilen. da yatıyor evladım. Anne. Kimdir o gelen? Benim Yasuhay. İbni Ceyla. Hoş geldin ey İbni Celal. Fakat seni hiç hoş bulmadım Yasuhay. Geçmiş olsun. <gülüyor> Sağ ol. Yıllardan beri Ebu Turat'tan başka... ...hiçbir kimse kapımızı çalmadı. Halimizi soran olmadı. ...beni mesrur eyledin... ...otur şöyle sana anlatacaklarım var... ...hiç kendini yorma... ...hastasın hem annem bazı şeyler anlattı... Bana. ...hayır hayır... ...anlatacaklarım onlar değil... ...ya nedir... ...dün gece rüyamda Ebu Turab hazretlerini gördüm... ...nasıl... ...Ebu mı gördüm... ...hayırdı inşallah... ...evet... rüyamda kendimi ölmüş gördüm... ...cenaze namazıma şehirdeki herkes geldi... ...sadece Ebu Binnat yoktu. Sonra ne oldu? Kabre koydular beni. Biraz sonra da sual melekleri geldi. Bir tanesi... ...işte sarhoş ve bedbaht bir kul dedi. Diğeri de... ...evet dünyada için yaşadığını... ...öldükten sonra nasıl hesap vereceğini... ...düşünmeyenlerden dedi. Ah perişan olmuştum ben. Allah Allah. Hikmetli bir rüya. Daha, Daha sonra da tam beni cehenneme götüreceklere sırada... Ebu Turab geldi Bırakın onu O benim de dedi Bu ne saadet ya Süheyl Sonra da oldu Velekler Ebu Turab'a Siz Allahu u Teala'nın veli kulusunuz Sizi üzmeyiz Fakat bu kul ömrünü kötü amellerle doldurmuş Cehennemi hak etmiş dediler Ağlama ya Süheyl ağlama Ebu Turab da dedi ki Onu dünyaya geri gönderin ...tövbe edeceğine ben kefilim. O anda gaipten bir ses duyuldu. Ebu Tuğrab'ın kefaleti kabul edildi dendi. Kardeşim... Oh. ...Rüyan hayırlı mübarek olsun. İnşallah bu kötü alışkanlıklarından kurtulacağının... ...ve hakiki imana kavuşacağının bir işaretidir. Benim gibi alçak, günahkar... sarhoş birine böyle şerefli büyük bir zatın sahip çıkması... Kefil olması beni çok duygulandırdı ey İbn-i ee, Kimin ne olacağı belli olmaz kardeşim. Mühim olan sondur. Hiçbir zaman Allahu u Teala'dan ümidi kesme Ey kardeşim ne olur. Ölmeden önce Ebu Tuğraf hazretlerini bir kere olsun görmek... ...onun huzurunda bütün günahlarıma tövbe etmek istiyorum. Bu dileğimi lütfen o mübarek insana hemen ulaştırabilir misin? Ya Süheyl müsterih ol. Bu durumunu hocama arz edeceğim. Yüzü mahalleden atmak istiyorlarmış. Ben bundan endişe duymuyorum. İmansız ölmekten korkuyorum. Sizi merakla, sabırsızlıkla bekleyeceğim. İnşallah allah Teala dileğini kabul eder. İnşallah. Şimdi bana müsaade. Hocam sahrada bir bedevi köyüne uğrayacaktı. Bulur bulmak durumunu ve rüyanı anlatırım. Ebu Tuğrak hazretleri mütevazıdır. ...o mevkiye, makama, paraya bakmaz. Gariplerin yardımına koşar. İnşallah gelecektir. Allah senden razı olsun evladım. Selametle git. Ölümün inkarı mümkün değil... O mutlak var. Bir gün her canlı bunu tadacak. Hep o mutlak sona doğru yaklaşıyoruz. Dünyaysa muvakkat var. Yani geçici olarak dünyadayız. Peki insanlar muvakkat olan, bir gün bitecek olan bu dünyaya çok sarılıyorlar da. Mutlak olandan niye bu kadar gaflet ediyorlar? Ah insanlar. Ah gafil olanlar. Bomboş sahralar. Uçuşan kum tanelerinden başka bir şey yok. Bir gün gelip böyle olmayacak mı? Kıyamet kopunca tıpkı bu kum taneleri gibi her şey savrulmayacak mı? Ya sonra? Allah hani mal sahipleri, mülk sahipleri nerede dediği zaman kim cevap verecek? Hiç kimse. Tıpkı bu sahralar gibi ortalığı ıssız bir sessizlik haplayacak. Neşan şan... Ne şöhret, ne evlat, ne de para sana yar olacak ey nefsim. Ey Ebu Turab, bu çöl gibi ıssız, yalnız tek başına kalacaksın. Bir sıcak ekmek ve yumurta olsaydı asiyetle yenirdi herhalde. İleride köylüler var, bir şeyler arar gibiler. İşte köylülerden birkaçı beni gördü telaşeli görünüyorlar o tarafa doğru gideyim Mardım. belki dertlerime bir çare bulmuş şuraya bak benim üç tane koynum çalınmış Heh. benim 5 tane benim de bir deven yok hey yabancı ha. Ha. hırsızlardan biri olmasın sakın evet o tanıdım onu tanıdın mı onlardan biri öyleyse ne duruyoruz yakalayalım beni beni niçin yakalıyorsunuz ben size ne yaptım köyünüze ilk defa geliyorum fazla konuşma Sen hayvanlarımızı çalan hırsızlardan birisin. Tekrar hırsızlığa geldi öyle değil mi? Hırsız mı? Beni başka biriyle karıştırıyorsun Yalan söylüyorsun. Bizi kandıramazsın. Şu arkada seni tanıdı. Kendi arkadaşımıza mı inanalım? Hiç tanımadığımız bir yabancıya mı? Hadi şöyle kime inanalım? Evet hadi. Oyunlarımızın yerini söyleyene kadar taks edelim onu. Diğer arkadaşların yerini söyletelim. En iyisi yetmiş sopa vuralım. Yetmiş sopa. Evet, evet. Allah'ım. ...basit bir dünya malı için yok yere cezalandıracaklar beni. Şunu da biliyorum ki ahiret cezasının yanında bunlar ne ki? Belki de hiç. Allah' ...beni ve gözü dönmüş bu insanları... ...ahiret cezasından kurtar Hadi hiç getirin! Herkese getirin! Ya Rabbi... ...hikmetimden olunmaz. Kimi kime savunayım? Bir tarafta açlığın ve yorgunluğun aksiyle... ...sıcak ekmek ve yumurta yeme hırsına... ...kapılan askın nefsin... ...diğer tarafta mal hırsına... ...kapılmış insanlar. Her şeyin doğrusunu ancak sen bilirsin Allah'ım. Şu acaba alayım hırsızı. Ben seni şimdi konuşturmasını bilirim. Bana bir sopa getirin. Bravo. Bak sana son defa söylüyorum yabancı. Ya hayvanlarımızın yerini söylersin... ...veya bir güzel sopa yersin. Size doğruyu söyledim. Müslüman yalan söylemez. Ya arkadaşım yalan mı söylüyor yani... Sen sopayı hak ettin. Allah'ım. Yarabbi. İmtihanda olduğumu biliyorum. Bana dayanma gücü ver. Sen elbette sabreden seversin. Allah'ım. Allah'ım. Aslı mı geliyor kim ola ki Tanıdım onu İbni Celal bu Hey Durun Ne yapıyorsunuz siz Bir hırsız yakaladık ona hak ettiği cezayı veriyoruz Hı. Aman Allah'ım Hırsız mı dediniz Hı. Çıldırmaksınız siz Çıldıralım mı Niye İbni Celal Hocam Hocam Ne yaptılar size Hocam mı dedin Evet Hocam ey bu tuhaf azehler bu. Ama ya, ya Rabbi. Ne, ne yaptık biz? Elleriniz ahretleriniz öpeyim. Affedin efendim bizi. Bilemedik. Hayvanlarımız çalındığı için birden fırsat öfkeye kapıldık. Nefsimize koyduk e, efendime. Şey şey diyecektim. Size sıcak ekmek ve taze yumurta ikram edebiliriz. Hem sohbetinizle de bereketlenmiş oluruz efendim. Biz fakir, aciz bir kuluz. Sadece önceki alimlerden duyduklarımızı naklederiz. Zaten köyünüze bu maksatla geliyor artık. Fakat nefsimin arzusuna kapılıp, emri marufu, yani nasihat için geldiğimi unutup... ...sıcak ekmek ve yumurta yemeği ön plana alınca başıma bu işler geldi. Her nefse. Sakın sizler kendinizi suçlu sanmayınız. Biz ancak kendi nefsimize uymanın cezasını çektik Size karşı çok mahcup olduk efendim Esas Allah-u Teala'ya karşı mahcup düşmeyin kardeşim İkramınızı kabul eyledik Müsaade ederseniz nahşebe geri dönmek dileriz Öyle değil mi ey İbni Cela? Evet efendim Ben de onun için gelmiştim Vakit kaybetmeden dönmemiz lazım efendim bir laf atarunga. Hatta onu beni. Tehlikeli biridir. Canavarın tecidir o. Hadi duruyor. Hadi kapıyı kıralım. hadi. Hey! Hey! Evet. Evet. olmaz. Ne oluyor? Ağalar kim anne? Geldiler. Gene geldiler yavrum. Biz mahalleden atacaklar. Hem böyle şey canı soğutur. Nereye gideriz? gideriz? İbn Cela ...bu turab hazretlerine ulaşamadı herhalde. Ne yapalım? Nasip böyleymiş. O zatı, o mübarek Ebu Turab'ı sevindirebileceğim... ...tek şey, tövbe ettiğimi görmesiydi. Anne. Anne yoksa şu son saatlerinde... ...o sevinci tattıramayacak mı Bu fani dünyaya da... ...onun yanında veda edemeyecek miyim? Anne. Ne yapacaklarsa yapsınlar artık. Aç kapıyı. Yürü, Aç kapıyı, kapıyı, açın, kapıyı açın. Ne olur. Biraz merhamet edin. Size doğruyu söylüyorum. Oğlum ağır hasta. O halimizle nereye gidebiliriz? Ne yapabilirdin? Atalım bunları mahalleden. Oğlunun hastalığı sarmış olmasıdır. Tedavisine malimizden gitmesidir. Vurma evet. arkadaşlar. Ama Suhael hastaymış. doğruya ya. Yaşlı annesine mi acıyalımlar? Hadi canım. Niye acıyacakmışım? Bir çocuktan ana da mesuldur. Annesi kalırsa Tarhoş yarın yine gelir... ...yine huzurumuzu kaçırır. Doğru söylüyor. Evet, söylüyor. Fakat hiç olmazsa iyileşene kadar müsaade edelim. Evet, <gülüyor> evet. evet kardeşlerim. Süheyl iyileşene kadar sabredin. E, bu, bu Ebu Tuğrat. Nereden geldi bu ya? Bilmiyorum ama doğru söylüyorum. Niye sabredecekmişiz? Bugüne kadar sabrettiğimiz yeter. Mahallemizde Tarhoş istemiyoruz. Hem sen nasıl ilim ehliysin ki sarhoştan yana çıkıyorsun? Ey nahşepliler! Birçok insanın hataları vardır, kusurları vardır. Belki benimkiler daha da çoktur. Şunu unutmamalıyız. Her Müslümanı öz kardeşimiz gibi sevmeliyiz. Müslüman olmayana da kızmamalı, acıyıp dua etmeliyiz. Sevgili Peygamberimiz dünyaya teşrif ettiği zaman hiç kimse Müslüman değildi. Peygamberlik vazifesi verildikten sonra başladı Müslümanlığı anlatmaya. İman edenler arttı, iman etmeyenler de arttı. Neticede Müslümanlar, Peygamber Efendimiz'e gelip, Ya Resulullah, müşrikler bize çok eziyet ediyorlar, dayanamıyoruz. ve dua de Allah kafirleri kahretsin dediler. Resulullah bunlara şu cevabı verdi. Bilmiyorlar, bilseler de yapmazlar. Şimdi nasihat-ı mizesi Bizi boşuna durdurmaya çalışma. Biz bu işi bugün halledeceğiz anladın mı? Evet Halim Şehir. Al, evet. Kuvarlı evet. evet. Beni dinliğiniz ey nahşepliler. Yazık ediyorsunuz. İnsanlar elbette yaptıklarından hesaba çekilirler. allah Teala son nefese kadar tövbe kapısını açık bırakmıştır. Kimin şaki, kimin said olduğu son nefeste belli olur. Kaldı ki... Sizlerin yaşayan bir kişi hakkında kesin bir hüküm vermesi uygun mudur? allah Teala bize lütfetti, ihsan etti, Müslüman yarattı, ehl sünnet yarattı. Bu bir insan, adam bu şansa sahip değilse ona niçin kızıyorsunuz? Bilmiyor ki, bilmeyen adama hiç kızılır mı? Buna İslamiyet'i anlatmak lazım. Bir adamı kurtarmak, dünyayı kurtarmak gibi sabah Doğru söylüyor Ben, ben geri dönüyorum Durun Mahallenizde ne yapacağı belli olmayan sarhoşların barınmasına göz mü yumacaksınız Ey nahşetliler Şu hasta halinde Süheyl'e ve annesine dokunmayınız Bundan sonra Süheyl'i görmeyeceksiniz Sizler müseri olunuz Kefili de benim Şimdi evlerinize dağılabilirsiniz Ben gidiyorum hadi eyvallah Nereden takıldık şu Ebu Binata yahu Ben rezil etmeye buluturak itibarını sıfıra indirdin. Alacağarını olsun senin. Senin ilmin varsa benim de param var, malım var. Görürsün sen. Ağlamayınız iki şeyi dünyada bulamazsınız Bunlardan biri neşe evet. Diğeri de rahatlıktır Bu ikisini ancak Cennette bulabilirsiniz Allah sizden razı olsun Siz olmasaydınız Siz olsaydınız biz ne yapardık Kimseye bir şey anlatamıyorduk ki Öyle demiyoruz Biz aciz bir kuluz Gerçek olan şu ki ...Habibullah sallallahu aleyhi ve sellem... ...efendimiz olmasaydı biz ne yapardık? Asıl bunu düşünmeliyiz. allah Teala... ...Habibim... ...sen olmasaydın... ...sen olmasaydın alemleri yaratmazdın buyuruyor. Bunu iyi anlamak lazım. Böyle şerefli bir peygambere ümmet olmanın kıymetini bilelim. Her şeyimizle ona benzeyelim. Örnek o. Onun için de... Allah-u Teala'ya şükredelim. Şükredelim. Şükredelim. Efendim. Lütfen oğluma bir bakın. Çok ağır hasta. Dünyada elimizden tutacak kimseniz yok. Çaresiz kaldık. Üzülmeyin. allah Teala gariplerle beraberdir. Ve ölüm hastalığından başka hiçbir şey çaresiz değildir. Hadi. Hadi gelin. Bir bakalım hastanıza. Buyurun, buyurun efendim. İçeriye buyurun. Oğlum Seyil şu odada yatıyor. Anne, sen misin? Geçmiş olsun evladım. Evet, siz, siz Ebu Turab hazretlerisiniz. <gülüyor> Allah'ım ne kadar kerimsin ki benim gibi ömrünü günahla geçirmiş bir zavalının duasını kabul eyledim. Halk sana dua edecek yüzüm yoktu. Bakın senden başka isteyecek kapımda yoktu. Pişmanlıkla dökülen gözyaşları elbette affa sebep olur evladım. Efendim. Seher vakti ya Rabbi bugün Ebu Turab'ı görmek nasip eyle ve bana nasuh tövbesi ihsan eyle diye dua etmiştim Hikmetinden sual olun Masihda Hanım. Seher vakti iki damla gözyaşının yaptığını kaba kuvvet yapamaz asla. Ey efendim çok günah işledim. Asi oldum. Şimdi şimdi pişman oldum. Tövbe ettim. Allah'u Teala tövbeni kabul eder mi acaba? Ey Süheyl ümitsiz olma. Allah-u rahmeti boldur. O ziyadesiyle tövbeleri kabul edici... ...ve affedicidir. Fakat hocam... ...ben ömrüm boyunca günahtan başka bir şey işlemedim ki. Bunu herkes de biliyor. Komşular bizden nefret ediyorlar. Allah-u rahmeti sonsuzdur. Kulların günahlarını bağışlar. Asilerin tövbelerini kabul eder. Acizlerin düşkünlerin ise... ...en iyi vekilidir. Yeter ki... Ona dönür. Efendim. Huzurunuzda bütün günahlarıma tövbe ettim. Siz şahit olur musunuz? Evladım. Bu ilahi bir takdir. Biz senin tövbene şahit olduk. Ahirette de senin tövbe ettiğine şehadet edeceğim. Efendim. Siz. Siz biliyorsunuz. Ben. Bizim bilmemiz değil. Sizin istifade etmeniz önemli. Bu da bir nasip meselesi. Keşke saatime kavuşup da size talebe olabilseydim. Korkuyorum efendim, korkuyorum. Hayırlısını iste, korkma evladım. Esas korkması gerekenler kalpleri hasta olanlardır. Beden hastalığı insanın en fazla bedenini elinden alır. Ama kalp hastalığı insanın imanını elinden alır. İman bedeni cennete götürür. Fakat imansız bedenin yeri cehennemdir. Allahu u Teala korusun. <gülüyor> Ölüm hiç aklımdan çıkmıyor hocam. Ölümden korkma. İmansız ölmekten kork. Ölüm fani dünyadan ebedi aleme geçiştir. Allah'a daima tevekkül Bu günü düşünürüm. Dün geçti. Yarın var mı? Gençliğe de güvenmem. Ölen hep ihtiyar. Rahatladım efendim. Sizi gördüm. Tövbe etti ve şahid oldunuz. Ve ve ölmede iyice hasır hissediyorum kendimi. Seyf evladım. Artık bana müsaade. Allah taala hakkında hayırlısını nasip eylesin. Amin. Beni mesut ettiniz. Rahatladım. Güle güle. Allah selamet versin. Ey anneciğim. Buyur. Buyur evladım. Sana bir vasiyetim var. Yerine getirir misin? Evladım. Beni yataktan gereğindir O mübarek zatın yanında tövbe ettim. Toprağa yüzümü sürüp tekrar tövbe edeyim. Hem beni hem de seni perişan eden alçak nefsim haddini bilsin. Anlasın toprak olamadığına yansın, yansın. Yavrum benim, yavrum. Ağlama annem, Ağlama. Bu hastalık beni iyice sardı. Anlıyorum ki artık fazla yaşayamaz. Hem, hem ne buyurdu Ebu Tur'a? Bugünü düşünürüm dün geçti yarın var mı gençliğe de güvenmem ölen hep ihtiyardır gel gelsin gel, gel, bana ah ah ah tamam tamam oldu işte şu yastığı tam evlat istemem anne bana sert toprak bile çok Allah'ım sen oğluma affet. Çok hata işledi. Çok kusur oldu. Eyvadım. Şimdi eminim ki tövbeyi nasıl ettim. Yarabbi. Yaptıklarıma pişman oldum. Tövbe et. Bütün ömrümü boşa geçirdim. Dertlilerin dayanağı. Muhtaçların sığınağı sensin. Senin kapından başka yüz süreceğim <gülüyor> kapı yok. Toprakla bir olmuş bu <gülüyor> aciz kuluna rahmetini nasip eyle. Seylim eyladım eyladım. <gülüyor> bu kalabalık da nedir? Ya yanındaki iki kişi kim acaba? Ha oh, işte hocam Ahmet bin Han belde burada. Oh, ey Yevuzuram! Habibiullah yanımda gördüklerin İbrahim Aleyhisselam'la Musa Aleyhisselam'dır. Peki ya bu kalabalık? Bu kalabalıksa Adem Aleyhisselam'dan bu yana gelmiş peygamberlerdir. Niçin buraya toplandılar? Ey Yevuzuram! Dün huzurunda tövbe eden genç bu gece vefat etti. İhlasla, samimiyetle Nasuh tövbesi etmenin mükafatını gördü. Allahu Teala onu dostları derecesine yükseltti. Ona evliyalık makamı ihsan etti. Elhamdülillah ne büyük bir ihsan, ne güzel bir son. Allah-u Teala Habibi Ekrem'ini ve bütün peygamberlerini o gence ziyarete yolladı. Siz dahi o gence izzetle muamele edin. Cenazesinde hazır bulunun. Hayırdır inşallah. Ey Allah'ım. Ne kadar kerimsin ki daha dün fisközünden mahalleden atılmak istenilen bir günahkar kulunu bir ağlama ve inleme bir tövbe ve pişmanlıkla bu dereceye kavuşturdun. Qalkıb updəsə o janni edim də. Zehra, kızım niçin ağlıyorsun? bir rüya gördüm. Hı? Bir rüya gördüm. Seni ağlatan rüya nedir ki? Hayırdır inşallah? Bu gece muayenemizde bir genç vefat etmişti. Büyük bir kalabalık popanmıştı. Bir nida geldi. Kim bu gencin cenazesine katılırsa... Allahu Teala onu affedecektendi. Allah Allah. Hayırdır inşallah. Ne olur babacığım. O gençin cenazesine ben de katılayım. Kadınlara cenazenin almasının farzı olmasını biliyorum. Ben uzaktan uzun bir şekilde katılırım. Bu müjdeden nasiplenmek istiyorum. Ne olur baba. Peki kızım. Ne diyeyim. Niyet hayır. Akıbet hayır. Tamam mı babacığım? Katılacak mıyız? İnşallah yavrum. Ben şimdi camiye gidiyorum. Hadi. Sen de kalk namazını kıl. ...senin rüyana benzer ben de bir rüya gördüm. Hayırlı bir vahkaya işarettir inşallah. Caminin önü hiç bu sabahki kadar kalabalık olmamış. İbn-i Celal orada... ...se beni gördü. Bu tarafa geliyor. Hocam. Sabah şeriflerin hayırlı olsun ey İbn-i Celal. Hayırdır inşallah. Bu kalabalık nedir? Bu sabah... ...diğer sabahlar gibi değil... ...caminin önü... ...sanki mahşer yerine dönmüş. Hocam... ...bu gece Süheyl vefat etmiş. Ya. İnna lillah ve inna ileyhi raciun allah Teala rahmet eylesin. Süheyl'ü sarhoş diye hiç kimse sevmez. Bu kadar kişi nasıl oldu da hem haberdar oldu... ...hem de toplandı. Hocam gece rüyanda gayetten bir ses duydum. Ey İbni Cela, kalk Süheyl vefat etti. Bil biz onu veli kullar derecesine... ...ve Allah dostları arasına yükselttik. O Allah adamlarının ismine leke sürdürmedi... Biz de onun günahlarını temiz eyledik. Onun tövbesini kabul ettik. Ve samimi olarak bize dönüşünden razıyız. Evlerine git, cenazesiyle ilgilen dediler. Ne güzel bir ölüm. Kalktım, abdest aldım, evlerine gittim. Süheyl hakikaten vefat etmişti. Orada da bir kalabalık toplanmıştı. Onlara da sorduğumda kim Süheyl'in cenazesine katılırsa... Allahu Teala onu affedecekmiş diye rüya görmüşler allah Teala elbette her şeyin doğrusunu en iyi bilendir. Demek kalabalığın hikmeti bu. Ebu Binnat da burada mı? Görmedim hocam. Dua edelim. Belki o da tövbe eder inşallah. Siz daha iyi bilirsiniz hocam. Allah adamlarına akıl sır ermiyor. Ebu Binnat hocamı kötülemeye devam ederken... ...hocamsa onun kurtulması için dua ediyor. Ah, Ebu Binad. Ah. Yağmur da bayağı anlatır. Şöyle bu binanın dükkana gireyim bari, yoksa sırlı sıklan ıslanacağım. Selamün aleyküm. Ve aleyküm selam ya İbnicela. Yağmur da öyle yağıyor ki her tarafı sel gösteriyor. Ya öyle. Zaman da öyle değil mi? Su gibi akıp gidiyor. İnsan farkında bile olmuyor. Epey bir zaman geçtiği halde Süheyl daha dün ölmüş gibi. Sen de o gencin cenazesine katılmış mıydın ya İbabi'nin? Niye katılacakmışım? Kızma ya İbabi'nin at. Şehirden birçok kişi onu rüyasında görmüş. Bütün mahalleli de cenazesine katılmıştı. Hem Süheyl'i mahalleden atmaya kalkışanlar da dahi pişman olmuşlardı. Ben de onun için soldum. Ne yapalım pişman oldularsa? Benim de mi pişman olmam lazım? Zaten mahalleli onu istemiyordu. Böylece tamamen kurtulmuş oldum. Kim sırası mı şimdi? Süheyri nereden geldi aklına? Öylesine gelmişti. Selamun aleyküm. aleykümselam selam. yağmur yağıyor ha. Maşallah. Kendimi zor attım buraya. Sohbetinizi bölmeyeyim. Devam edin. Süheyl'den bahsediyoruz da. E, Süheyl'den mi? Hakikaten nasip bir çocukmuş. Fakat aslında o olay Ebu Turaf hazretlerinin apaçık bir kelamı. Siz, Siz neler diyorsunuz Allah aşkına? Neredeyse sarhoş birini göklere çıkaracaksınız. Fakat o genç tövbe etti. Hem de Ebu Turaf hazretlerinin... Ne yani mi? Ebu Turaf'ın yanında tövbe etti diye af mı edelim? Değil mi? Ömrün boyunca sarhoş gez. Sonra da bir tövbe kurtul. Olacak iş mi bu? Niye olmasın ya Ebu Abinnaf? İnsan bir kelimeyle kafir olduğu gibi bir tövbeyle de affolabilir bu bir nasip meselesi İbni Celal doğru söylüyor ya Eba Bin Nat bırak şu inadı sonra Ebu Turaf Hazretlerinin sohbetine kavuşanlar hakikaten tövbe edip kurtuluyorlar <gülüyor> ben zaten kurtulmuşum görüyorsun ya para mal mül neyim eksik benim? bu şehirde asıl itibar edilecek biri varsa o da benim çünkü şehrin tek tüccarıyım ...ben bu şehre mal getirmesem açlıktan kırılırsınız be. Ebu Turab'ın sözleriyle mi karnınızı doyuracaksınız ha? Ee, belki nahşebin en zenginisin. İhtiyacımız olan malları sen getiriyorsun ama... ...paranın da geçmediği yerler vardır. Para her şey demek değildir ya Ebu Binnat. Ee, ben gideyim artık. Yağmur da bindir zaten, derse yetişmeliyim. Ben de seninle geleyim ya İbni Celal... Ebu Turab hazretlerimin sohbetinden nasip deneyim. Yakında kervanla seferim var. Bu vesileyle doğasını da alırım. Hadi öyleyse birlikte giderim. Kul bütün günahlardan uzaklaştığı zaman... ...Allah-u Teala'nın yardımı, ihsanı her tarafı kaplar. Kalbin günahlarla kararmasının alameti üçtür. Birincisi günah işlemekten korkmamak. İkincisi ibadette gevşeklik. Üçüncüsü de vaaz ve nasihatların ona tesir etmemesidir. Ne güzel anlatıyor. Keşke seferim olmasaydı da daha sık gelebilseydim. Ah hain nefis ah. Ebu Binat gelse o da pişman olur ya. İnat işte. Ölüm haktır. Nasihat isterseniz ölüm yeter. Başkalarının kusurlarıyla uğraşmak insana bir şey kazandırmaz. Ancak vakit kaybettirir. İnsan kendi kusurlarına bakmalı. Bu ona yeter. Biz fakir aciz bir kuluz. Bir veliye bir mürşide tabi olmak insan için bir kurtuluş yoludur. Zira velilerin vefatlarından sonra dahi olsa insanlara faydası olur. Bazılarına da ancak bu tesir eder. Affedersiniz bunu anlayamadık hocam. Zamanı gelince anlayacaksınız. Şimdi gidiniz. Dinlediklerinizi başkalarına da anlatınız ki onlar da istifade etsinler. Kimin nerede neden istifade edeceği belli olmaz. Ve şu ölümlü dünyada haklarınızı birbirinize helal ediniz. Talebelerinden, komşularından, tanıdığı bütün Müslümanlardan bir hata zuhur etse, kendini suçlu bulurdu Ebu Turab hazretleri. Ömür sermayesini en iyi şekilde kullanmak için, gece demeden, gündüz demeden, dağ taş aşarak, yarı aç, yarı tok, bildiklerini, öğrendiklerini anlatıyor, kurumuş gönülleri, katılaşmış kalpleri yumuşatıyordu. Sevgili Peygamberimizin, Bir kimsenin iyi Müslüman olduğu... ...lüzumlu şeylerle uğraşıp... ...faidesiz şeylerden uzaklaşmasıyla belli olur... ...hadisi şerifini rehber edinmişti. Nahşepten ayrılalı hayli zaman olmuştu. Ebu Turab hazretlerinden hiçbir haber alınamıyordu. Deveci yakın zamanda kervan gideceğini söylemiş ama... ...bir ses çıkmadı. <gülüyor> Kendim gidip öğrenin bari. Köpek değil sanki canavar. Saldırıyorlar insana yahu. Çekil şuradan. Şu karşıdaki ev devecinin olacaktı. Ha, deveci de kapıda İbn Celal ile sohbet ediyor. Hararetli hararetli ne konuşuyorlar acaba? Gidip öğreneyim. Selamun aleyküm. Aleyküm, aleyküm selam. Ne konuşuyorsunuz öyle heyecanla? Paylaşamadığınız bir şey mi var? Ebu Turaf hazretlerinden uzun zamandan beri bir haber yoktu. Hiç kimse nereye gittiğini, ne olduğunu bilmiyoruz. Onu konuşuyoruz. Sizinle ne zaman karşılatsak Ebu Turab'dan bahsediyorsunuz. Yani Ebu Turab'dan başka bir şey bilmez misiniz siz? Sen de paradan, maldan başka bir şey bilmez misin? Canım şimdi paradan mı bahsettik? İyi ki bahsetmedin. Bırak artık şu inadı. Hiçbir şey olmasa da onlar senin komşun sayılır. Bari komşuluk hakkına rüyal. Ne yani? Kalkıp şimdi Ebu Turab'ı mı arayayım ben? Ara diyen olmadı. ...hem senin aramana da ihtiyacı yoktur. Senin pahalı mal satmaktan başka kime faydan oldu? Çok merak ettiğiniz Ebu Turab'ın oldu mu? Bana oldu. Bana da. İnşallah sana da olur ya Eba Bin eh, Neyse. Atre'ye ne zaman kervan gidecek diye sormaya gelmiştim. Recep'in beşinci günü bir kervan gidecek. Kervana katılacaksan senin için de hazırlık Aa, yapayım. İyi olur ya iyi olur. ...çoktan beri Basra'ya mal almaya gitmemiştim. Hazırlıklar bitince haber verirsin. Hadi bana müsaade. Olur olur. Güle güle. Kim o? Benim ya Eba Binnat. Deveci. Aa, kervan için mi geldin? Evet ya Eba Binnat. Yola çıkmaya hazırız. Diğer kervana katılacaklarla seni bekliyorum Tamam tamam ben de hazırım. Önümüzde Ramazan ayı var. ...kışta yaklaştı. Bu sefer Basra'dan çok mal almalıyım. Çok kazanmalıyım. Baba! Babacığım! Ha? Ha? Ne, ne var kızım? Ne, ne oldu? Bak bir ayağım kaydı. Düştüm kolum çok ağır. Vay Allah! Vay. Yani şimdi zamanı mıydı düşmenin? Kaza bu ya Eba Binnat. Kolu da şişmiş. Yani tam dedin. da yola çıkacağım zamanı buldum. Çok acıyor baba çok acıyor. Hı, tamam tamam tamam. Şimdi ben seni hekime götürürüm. <gülüyor> Biz de yapalım ya Eba Binnat. ...kervana katılanlar bir an önce yola çıkmak istiyor. Siz yola devam edin. Ben işimi bitirince arkanızdan yetişirim. Fazla arayı açma. Çölde fırtına çıkarsa kaybolursun. Sen de biliyorsun ya... ...canavarlara yem olmakta var işin için. Fazla gecikmem. Bu sefer benim için çok mühim. Size güle güle. Ben hemen peşinizden geleceğim. ...yarım gün geciktim. Aksilik bu ya hekimin yakın köye gideceği tutmuş. Neyse ki kızı tedavi ettirebilir. E, Hadi. Bir an önce çervana yetişebilsem bari. Yeh! Yeh! Vay oh, Allah! Bu da nereden çıktı? Çölde ilerlemesi zor oluyor. Devece haklı. Çervanı kaybetmesem bari ya yeah, yeah. Korktuğum başıma geldi Kutuşan göz gözü görmüyor Yolumu kaybettim Şimdi ne tarafa gidecək aman allah Nereye gidecək Allah Allah Hayvan niye vursuz anda acaba Allah Allah nə o da Şu tepeye doğru kaçma də Hadi köyəli Gəl! Yeah, yeah. Sıqlan görmü bizi, bu tarafa geliyor. Bu daha ağırlı, kaçmaq. Yakalayacak, bağçalayacak beni. Kaç oğlum, kaç, kaç, Hadi, gəl! Şədədə və rəqqək, kurtuluruz becək. Hadi, həh! Ha? ...peşimizden geliyor. Yetişecek bana. Ne yaparsın ya acaba? Karşıda biri oturuyor. Hayal <gülüyor> mi yoksa... Ha, ...hayal değil. Bir avcıya benziyor. Bana doğru gitmeliyim. Belki bir faydası olur. ...kendisi. Ah, hayret. Aslan da durdu. Yaklaşmıyor. Tamam. Fırsatı kaçırmayayım. Aslanla Ebu Turab'ın işini bitirinceye kadar... ...ben de kurtulur. Hadi, Hadi aslanım. Hadi. Hadi. Hadi. Olamaz. Yine peşime düştü. Ne yapsam acaba? Ebu Turab'ın yanına geri dövüştüm. Həyəl dəyil bu. Şəhədək əyək əzgələyəm o. Dəşədək əzgəl. Hədək Ya Eba Tuğra. Hayatımı kurtardın. Sana minnet koşuyor. E, fakat bunun <Gülüyor> için cevap vermiyorsun. Ha, ha, olamaz. Ölmüş bu. Demek uzun zamandır bunun için kayıptı. Ama oturmuş haliyle böyle nasıl duruyor? <Gülüyor> Bir... ...bir keramet bu... ...ancak bir veli böyle olabilirdi... ...kasalarının kusurlarıyla uğraşırken... ...zaman kaybettim. Seni kaybettim. Şu kısa aklımın her şeyi... ...anladığını zannettim. <Gülüyor> Veliler faydalı olur buyurmuştum. İşte gördüm... ...yaşadım. Şimdiye kadar... ...kazanç... ...yalnız mal biriktirmek... ...para biriktirmek biliyorduk. Aklım fikrim başka bir şey almıyordu ki. Şimdi çölde fırtınadan nefsimle baş başa kaldım. Beni azgın arslanın elinden fırtınanın dehşetinden ne param ne de malım kurtardım. Bu kadar ömrü şu sıkıştığım ölümle burun buruna geldiğim şu anda imdadıma yetişemeyecek şeylere harcadım. Ömrünü darda kalmışlara yardım ederek geçiren Ebu Tuğrab hazretlerinin ölüsü de benim taşlaşmış kalbimi yumuşattı. Çok geç olsa tövbe ettim. Pişman oldum. Ya ilahi sana sığınıyorum. Ebu Tuğrab hazretlerinin hürmetine beni de affet. Affet ol. Ömrünün her zerresini insanların ebedi saadete kavuşmalarına yardımcı olmak için harcayan Ebu Turab hazretleri miladi 859 senesinde hakkın rahmetine kavuşmuştur. Zevki, sefayı, uykuyu kısaca rahatı terk etmenin mükafatına kavuşmuştu. O şehit olmuştu. TGRT sundu. Bir başka programda buluşmak dileğiyle Allah'a ısmarladık.